1277, numaralı konu, Hz. Ali, İbni Mesud ve İbni Abbas'ın, alimin, bilgisinin olmadığı konularda, bilmiyorum, demesi gerektiğini söylemeleri, evet, İbni Mesud şunları söylemiştir, ey insanlar, içinizden birine herhangi bir şey sorulduğunda eğer o konuda bilgisi varsa bildiklerini söylesin, aksi takdirde, Allah daha iyi bilir, desin, çünkü insanın bilmediği bir şey hakkında, Allah daha iyi bilir, demesi de ilimdendir, Allah Teala, Peygamberine, ey Resulüm, de ki, ben buna, tebliğatıma karşı sizden bir ücret istemiyorum, ben, size, kendiliğinden bir yükümlülük getirenlerden de değilim, buyurmuştur. Bir gün Hazreti Ali'den bir mesele soruldu, o da, bilmiyorum, cevabını verdi, sonra da şunları söyledi, İşte yüreğimi serinleten bir cevap, bana bilmediğim bir şey soruldu, ben de bilmiyorum, cevabını verdim, İbni Abbas şöyle demiştir, alim bir kişi, bilmiyorum, sözünü söylemekten çekindiğinde felakete uğramış demektir.